Merhaba, Bir Söz küçüm programına daha hoş geldiniz. Ben Gizem. Uzun bir süre tatil nedeniyle programlara katılamadım. Artık sizlerleyim. Bu haftaki konumuz Yaratıcı Dırımı. Konuğumuz ise Meltem Ceylan. Merhaba, Kend bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? E, merhaba, e, e, şöyle diyeyim. Ben davranışlık eğitim kurumlarında Matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda PİVATİ ve Projeler Koordinatörüyüm. Ee, bir başka alanda da Çağdaş Derneği'nin drama eğitmenlerinden biriyim. İstanbul Şubesi'nin drama eğitmenlerinden biriyim. Ee, Bugün sizlerle olmaktan da çok keyif duydum. Ee, onu da özellikle söylemek isterim girişte. Ee, bu şekilde. Hı. Ee, yaratıcı drama nedir? Biraz bize bundan bahsedebilir misiniz? Hı hı. Ee, şöyle bahsedeyim ben size e, yaratıcıdır drama temelde e, özellikle en genel tanımını söyleyeyim belki de herhangi bir konu çerçevesinde doğaçlama rol oynama gibi bir takım teknikleri kullanarak e, bir grupla ve grubun üyelerinin birikimlerinden önceki yaşantıları hareket ederek yapılan canlandırmalar. E, Burada bizim için önemli olan aslında bireyin önceki yaşantıları e, ve onun, onun üzerinden inşa edeceğimiz yeni alanlar. Ee, burada tabii herhangi bir olay yaratıcılığının konusu olabiliyor, herhangi bir gazete haberi tutu, e, olabiliyor, bir karikatür olabiliyor. E, edebiyat içim alanları var bu alanda. Herhangi bir anı, fotoğraf yaratıtırmanın başlangıç noktası olabiliyor. E, bunu tabii sadece e, ders şeyler bazında değil, hani örgün yaygın eğitimde de kullandığımız birçok örnekler var. Ben matematik öğretmeniyim, matematik alanında da kullanıyoruz, edebiyat alanında da kullanıyoruz, sosyal bilimler alanında da kullanıyoruz. ...çok çeşitli arası çalışma açık bir alan yaratıcı drama. Böyle özetleyebilirim sanırım. <gülüyor> Çocuklar açısından önemi nedir peki bu yaratıcı drama'nın? Aslında şöyle, belki sadece çocukları değil de... ...genel olarak tüm yaş gruplarına hitap eden bir çalışma, yaratıcı drama. Yani doğal olarak sadece okul öncesi çocuklardan tutun da... öğrencilerine kadar, sosyal hizmetler alanından tutun... ...eğitim bilimlerine kadar... E, Zihinsel engelli, engelli, otistik engelli çocuklara kadar çok farklı e, hedef kitleri olan bir çalışma. E, bizim dernek üyesine yaptığımızda kadınlarla ilgili çalışmalar olabiliyor. Kültürlü arası çalışmalar da kullanıyoruz. Doğal olarak sadece aslında çocuklara özgü bir alan değil. Yani onu özellikle uygulamak isterim ben de. E, temelde et, insanın insanla etkileşimde olduğu her alan aslında yarış temanın e, alanı ama burada belki şunu söylemek lazım çocuğa da dahil olmak üzere yaratıcılığın içine giren herkesin e, kazandığı çok temel kavramlar var kazandığı bir takım e, beceriler var e, farkındalıklar var neler bunlar belki onları söyleyebilirim e, hayal gücünden tutunda yaratıcılıktan zaten işime alıyor hayal gücünden tutma dinle beceri dinleme becerilerini geliştiriyor dil becerilerini geliştiriyor problem çözme becerilerini karar alma hızlı karar alma süreçlerini geliştiriyor. Empati becerisini temelde çok geliştiriyor. E, grupla birlikte çalışmayı öğrenmeyi sağlıyor. E, estetik değerleri de geliştiriyor. Temelde hayli sosyal iletişim becerilerinin bir hitap eden bir e, alan aslında yaratıcı krema. E, Bilmem açıklayabildim mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama şunu belki söylemek gerekebilir bizden. E, yaratıcı krema en çok biz şu alanlarda e, zorlanıyoruz. ...ifade ederken, yaratıcılımı bazen eşittir tiyatro yapılıyor. Bu okullardaki uygulamalardan tipinde, farklı platformlarda... ...benzer çözümler oluyor. Yaratıcılımı tiyatro değil. Yaratıcılımı dramatizasyon değil. Ee, yani metinler var, o metinleri çalışarak üzerinde bir takım... E, ...o tekrarlayarak yapılan bir çalışma hiç değil. Ee, yaratıcılımı onun da değil. Yani oyun çok önemli bir alan. Belki böyle ayla çocukla çok ilişki kurabiliriz... Ee, yani oyunu çok önemseyen, oyunu çok merkeze alan bir yapısı var. Geneksel oyunları da bu anlamda kullanılıyor. Yani bizim küçüklüğümüzde oynadığımız bütün sokak oyunları, sokaklarda oynadığımız oyunlar yaratı çok güzel ısınma, çok güzel canlandırmalara geçiş noktalarında kullandığımız araçlar aynı zamanda. Ama sadece bunlar değil tabii. Onun için belki bunları da altına çizmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Mesela bir metin vardır o metin üzerinden çalışırsınız y ise Metin yarım bırakılmış verilmiştir tamamen katılımcılar hareket eder her zaman da böyle olmak katılımcı onu tamamlar ee, üzerine farklı şeyler e, kurgular. tiyatroda katılımcı vardır e, izleyici vardır dramada ise yettırmada ise herkes katılımcıdır zaten lider de çoğu zaman katılımcıdır e, bu tür farklılıkları var tiyatroyla. Yani tiyatrede performans kargısı vardı. Ama yaratıcı zamanı tamamen sürecin içinde olmak vardır. Bir bir takım e, farklılıkları var. Hı. Bu şekilde belki özetleyebilirim sana. <gülüyor> <gülüyor> ben de hani ilk yaratıcı dramayı duyduğum zaman yani drama deyince direkt tiyatro e, şeklinde düzenlenen bir şey diye aklıma geldi. Hani benim Altısın. de kafamda çizdiğim ilk şey buydu zaten. Yani bu, evet gerçekten. Yani... Evet yani şey kısmı önemli tabii tiyatro öyle bir başlangıç alıyor. İlk yaratılmayı e, alana getirmeye başlayanlar, tiyatro kökenli insanlar çok ortak tarafı var. Yöntem, teknik olarak çok ortak şeyi kullanıyor. Ama biz biraz önceki bahsettiğim noktalarla çok ayrışıyor birçok anlamda. E, öyle bir şey var, haklısın yani. <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbir yaş grubu yok. E, tamamen e, e, belirlenmeyen evet. yaş grupları ile destek evet, evet. katılabilir. Kadife yani, de. yani dediğim gibi çocuklardan tıp da ev kadınlarına kadar e, farklı yaş gruplarıyla önemli olan ne yapmak istediğimiz aslında yaratıcı dramada. Eee yaratıcı drama bu anlamda güzel bir araç aslında. Nasıl kullanmak istediğimiz e, tamamen e, yapan kişiye bağlı. Belki şunu da altını çizmek lazım. Yaratıcı dramanın üç olmaz e, özelliği var. Bunlardan biri bir mülteca bir e, eğitmeni, lideri olmalı. E, bir grubu mutlaka olmalı. Grubu olmadan olmayan bir şey yaratıcı drama. Bir de bir e, hiç donanımlı olmasa da bir mekana ihtiyacı var. Bu üçü olmadan yaratıcı drama olmuyor ama e, yaratıcı drama içinde hiçbir özel kostüm, hiçbir özel malzeme gerekmiyor. Adı üzerinde yaratıcılıktan hareketli her malzeme bir anda yaratıcı parçası olabiliyor. Onun için bu anlamda da çok ne diyeyim ucuz ve kolay uygulanabilir bir tarafı var. Hı -hı. Ee, onu da belki bilirsek iyi olabilir. Peki bir şey soracağım. Şimdi Hı -hı. E, çocuklarla yaptığınız bu drama farklı tabii. Hı -hı. E, ev hanımlarıyla farklı. Yani evet. bunlar arasındaki mesela ev hanımlarına yönelik olanda neler yapılıyor? Yani ne bu gibi? aslında şeye bağlı olarak değişiyor. Ev hanımların yani yapılacak olan programı pro uygulanacak hedef kitle bu ev hanımları ise ev hanımların ihtiyacı ne? Önceden o grubu tanımanız gerekiyor. O yaş grubu hakkında bir takım bilgiler edinmeniz gerekiyor. Örneğin ev hanımları yapacaksınız ama ne kadar okuma biliyor? Kaç yaş grubundalar? Yani 18 yaşında bir ev hanımda olabilir, 35-60 yaşında da bir ev hanımı olabilir. Hani yaş özellikleri neler? Daha önceden herhangi bir yaratı ilgili herhangi bir bilgileri var mı, tanıyorlar mı? Ee, grup olarak ortak problemleri var mı? Yani hepsinin belki de kendini ifade ile ilgili bir takım sıkıntıları var. Yeteri kadar kendini ifade edemiyorlar veya e, farklı farklı e, ortak onları buluşturan ortak bir nokta var mı? Hani ihtiyaçları ne bir üzerinden hep hareket ediyoruz ve o ihtiyaçlar çerçevesinde de e, onlara yönelik bir program geliştiriyoruz. Süresinde de doğal olarak e, onların ihtiyaçları belirliyor aslında. Bu çocuk için de aynı. Tabii programları hazırlarken gelişim özel yani yaş grupları çok önemli oluyor. E, çocukla yaptığınız bir aktivite yetişkine yapamıyorsunuz. Yetişkine hmm. yaptığınız bir çalışmayı çocukla yapamıyorsunuz. Onların e, seviyelerine uygun etkinlikler seçmek durumunda kalıyoruz. O o kısımlar çok önemli. Örneğin çocuklarla çalışırken e, çok fazla yazma odaklı çalışmalar yapmıyoruz. Onlarla 3 saatlik, yetişkinlerle 3 saatlik çalışmalar yaparken çocuklarla 1,5 saatlik yapıyoruz. Yaş özelliklerinden dolayı. E, bu tür farklılıkları olabiliyor. Peki ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Ben onu merak ediyorum şu an. Yaratıçlama uygularken mi? Evet. Hani zorluklar neler yaşadınız mı? Evet ya yani orada şöyle zorluklar olabiliyor. Ee, biraz önce senin bahsettiğin gibi yaratıçlama eşit de tiyatro gibi düşünülüyor. Ve özellikle okullarda veya farklı platformlarda yaratıçlama yapıyorken hadi bir oyun çıkarın şeklinde ee, talepler bulunuyor. Halbuki yaratıçlama oyun çıkarmak odaklı bir çalışma değil. Tamamen bireyin gelişimine katkı sunmak, grubun gelişme katkı sunmak amacıyla yapılan bir çalışma. Sonunda oyun çıkabilir ama çıkmayabilir. Grup kendisi tasarlar yapar. En büyük sorunumuz bu. Herkes bir sahneye çıkıp oyun oynayan bir takım tiyatro metinleri gibi metinlerden hareketle sahne alan bir oyun bekliyorlar. Bu en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Bir diğeri alanda, yani bu yarat yaratıcı drama alanında çalışan kişilerin yetenekleriyle ilgili bir sıkıntılarımız var. Ee, Çağdaş Drama Derneği bünyesinde, 1990'da kuruldu bizim derneğimiz. Bünyesinde altı aşınımı bir liderlik programımız var. Sonrasında raportörlük ve çalışmalarına çalışmalara katkıyla tamamlanan çok uzun süreçli bir eğitmen, eğitimimiz var. Ee, ama alanda bütün bu çalışmalar bu yapan insanlar da var çalışma yapmayıp ben yarıştırma yaparım diyerek görev alan farklı yerlerde görev görevana arkadaşlarımız da var yaratıştırma bir disiplin olduğu için çok daha akademik çalışmaların da yapıldığı bir allan olduğu için kendi hakkını de diyelim hakkını da koruması gereken kirlenmeden doğru şekillerde yarıştırma uygulanması gerekiyor çünkü her yaratıcılığı yapan aynı mantıkla yapmıyor. Bu, bu eğitmen sıkıntımız ciddi bir sorun oluyor bizim açımızdan. Ee, milli eğitim bünyesinde bazı kurslar açılıyor yaratıcı adını, adına ama eğitim veren kişiler o yeterlilikte olamayabiliyorlar. Ee, bu tür sorunlarımız olabiliyor. Peki hani hiç şeyle karşılaştınız mı? Ee, bir öğrendiğiniz çocuk mesela ben bunu yapmak istemiyorum, sıkıldım, Hı -hı. çıkmak istiyorum, Hı -hı. katılmak istemiyorum. Hı -hı. Evet. Gibi. Böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Ha evet çocuklarla yaptığımız çalışmalarda çok ender olsa da oluyor. E, bunu tamamen bireyin kendisine bırakıyoruz, yani zorlamıyoruz ama e, ya da öyle. Ee, güzel bir çalışmak yani yaptığınızda kimseyi dışarıda bırakamayacak kadar e, keyif alan bir çalışma. Yani çok gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, çok öğreniyorsunuz. Sadece gülmek eğlenmek değil yaratıcı dramada. Ama çok yani güler ve eğlenirken, grupla çalışırken e, öğrenme süreçlerini de yaşıyorsunuz. E, doğal olarak bir oyuna katılmıyorsa ya da yarışı o sürecine katılmıyorsa bir süre sonra ben kararımı değiştirdim diyerek çalışıyorsunuz. E, Böyle bir farklı düşünce gelen bir sürü öğrencimiz olabiliyor yani çocukla çalışırken de böyle farklılıklar olabiliyor ama orada zorlamamak bizim adımıza çok önemli yani zorla onları katabilmek adına her şeyi yapın yapın demek değil kendi bireyin görüşü neyse o boyutta davranmak ama temelde benim mesela yaptığım bütün çocuk gruplarında bu bahsettiğim süreçler hep böyle ilerledi yani bir süre sonra ben katılayım kararımı değiştirdim şekilde. Ee, ...yaratıcının kendisi çok dinamik olduğum için... ...otomatikman insanı... ...bir şekilde sürece katıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığınız işten siz de çok memnunsunuz gibi gözüküyor. Yani. Evet. yani iletişim etkileşimin olduğu her alan aslında... ...çok teyit veriyor insan. Hani, da insanın sürekli dinamik... ...bir süreç var. Bir atölye programınız var. Enzeli bir program var ama... ...o programı her farklı gruba uyguladığınızda... ...farklı şeyler ortaya çıkıyor. Farklı yaratıcılıklar ortaya çıkıyor. Farklı e, etkileşimler çıkıyor. İnsan e, müthiş öğretici bir süreç gerçekleşiyor. Çok keyif alıyorsunuz yeni insanlar tanımaktan, yeni farklı süreçlerde yaratıcılıklarını kullanarak yeni ürünler oluşturmalarından. Onun için ben çok keyif olarak yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani yaratıcı drama o zaman hem bir yaklaşım hem de bir yönetimdir diyebilir miyiz? Evet. Evet. evet. Belki orada şöyle açıklamak lazım hem yaklaşım hem yöntem e, disiplin arası uygulamalar açık olduğu için yani öyle bir yapısı var bizimle. her alana biraz önce bahsettiğim gibi uygulanabilir bir tarafı var çünkü güzel bir araç bir yöntem ama aynı zamanda bu alanda yapılan akademik çalışmalar yüksek lisans programları var e, ve alanda çalışan akademisyenler var bu, alan, bu yönüyle de artık bir yöntemden e, çok aynı zamanda bir disiplin tarafı da var yani hem yöntem yaklaşım ...hem yöntem hem de disiplin ve yaklaşım diyebiliriz. Her şeyi drama teknikleriyle kullanarak öğretmek mümkün diyorsunuz. Çocuk hakları evet. konusunda da bir çalışma yapmışsınız. Bu çalışmayı anlatabilir misiniz? Neler yaptınız? Kimler katıldı? şeklinde. Evet. Ee, şöyle söyleyebilirim... Ee... Çocuk hakları konusunda bir çalışma yaptık. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi e, ve aynı zamanda derneğimizin İstanbul Şubası'nın eğitmenlerinden arkadaşım ile bir program geliştirdik. Hilal Yılmaz'la. E, burada da yaratı stramanın yaklaşımdan hareket ettik ve haklarımızı oynayarak öğreniyorum isimli 5 hastalık toplam 9 saatlik bir program geliştirdik. Ee, bu programda da e, çağdaş yaşam Destekleme Derneği'nin İstikler Şubesi ile bağlantı kurduk. Orada yaz okulu açılmıştı bu dönem. Ee, bu da yaz okulu süresince e, 9-11 yaş arasındaki çocuklarla yaklaşık 20, öğren e, 20 çocukla bu programı uyguladık. E, bu programda çocuk hakları sözleşmesi ve sözleşmenin maddeleri hakkında çocukların genel bir bilgiye sahip olmalarını e, istedik. Bu alanda da yapılandırılmış bir yaratılama destekli hakları eğitim çalışması yaptık. E, az önce bahsettiğim gibi 5 hafta sürdü. Toplam 9 saat e, sürdü. E, yaratılama teknikleriyle e, bir takım konular tamar, her hafta konular oluşturduk. O konular kapsamında düşünmelerini, yani haklarla ilgili düşünmelerini, haklarla ilgili neler olduğunu fark etmeden istedik. E, Gelemeksel oyunları aldık, onları Program program çerçevesinde haklar bazında e, yapılandırdık. tekrar yapılandırdık. onlarla olmadık. E, farklı durumlara karşı onların farklı roller almalarını, doğaçlamalar yapmalarını istedik. Baykuçu çalışmaları yaptık, afiş çalışmaları yaptık. E, bir türlü bir beş haftalı bir program uyguladık. Burada belki bize en çarpıcı olan şeylerden biri, neler bilmek istediklerini sorduk en başta programın başında. Neler biliyorsunuz çocuk hakkı, bize neler bilmek istiyorsunuz diye 3 çalışmasını bir bölümünü uyguladık. Bunların hepsini okumak isterim size. 5-6 tane sözlerinde çok ilginç. Çocuk haklarını kullananlarla kullanmayan çocuk arasını büyüyünce fark oluyor mu diye sordu çocuklar. Bunu öğrenmek istediklerini sordular istediller bunları öğrenmek istiyoruz dediler. bütün çocuklar bu haklardan yararlanabiliyorlar mı dediler neden 18 yaşına kadar çocuklar çocuk sayılıyor dediler e neden çocukların neden çocuklara özgü haklar var büyüklerin haklarından yararlanamıyorlar mı? diye sordular sözleşmenin ne olduğunu sordular anlaşmanın ne zaman imzalandığını Türkiye'nin imzalık imzalamadığını bütün ülkeleri imzaladığı imza imzalamadığını sordular. Ee, bu tür bizim için çok çağrıcı ilk uçları verdi çocuklar ve onlarda hareketle programı e, yapılandırdık. Ee, bahsedebilirim. Bir de programda gerçekten <gülüyor> belirlediğimiz kazanımlara öğrendik çocuklarımız ulaştı mı diye de bir değerlendirme yaptık. Öncesi son testin değerlendirip çalışmayı bu şekilde. İlginç sorular sormuşlar aslında hani evet değil mi evet ben benim de iyiyim. aslında pek fazla aklıma gelmeyen birkaç soruları da sormuşlar çok biz biz yani biz de çok heyecanlandı çok güzel sorular mesela sorulardan bir tanesi de şeydi e, Türkiye'de çocuklarla ilgileniliyor e, anlaşma imzaladığında oradan anlayabilir miyiz diye sordular mesela <gülüyor> <gülüyor> bu da ilginçti bizim için hani <gülüyor> ilgilenilmeyi ne olarak anladıklarını sadece soruyor insan ama e, çok güzel bir bakış etkiledi. Yaşları da 9-11 yaş arasıydı e, çocukların, bize de bir aydınlatıcı geldi yani çok hoştu. Bunların her biri tabii 4. ve sınıf programlarında, e, 6-7 sekizlerin okul programlarında, müfredatlarında var çocuk hakları ama çok e, kapsamlı bir şekilde işlenmiyor ya da amacına uygun belki işlenmiyor yani sadece belki adını duyuyor çocuklar. E, bu detaylı çalışma o anlamda iyi oldu. Hatta şunu da söyleyebilirim. E, programın son haftasında şeyi de uyguladık. E, İlgin Üniversitesi, yani çocuk çalışmaları biliminin hazırladığı söz kutu oyunu da e, program kapsamında uyguladık. Melda Akbaş, e, çocuğadan Melda Akbaş geldi. Birlikte e, oyunu çocuklarla oynadık. Oyun hakkındaki görüşlerini aldık. Özellikle ihlaller ve e, çocuk hakları hakkında bilgilerini daha da derinleştirmelerini sağladı oyun. Onu da eklemek isterim. <gülüyor> beğendiler mi oyunumuzu? Çok. inanılmaz. Herkes satın almak istedi. <gülüyor> Bize de verin dediler. Biz de tabii kütüphaneyi birer tane hediye ettik. Ve çocuktan uygulayabileceklerini hatta bildikleri için dinleyen arkadaşlarını da onların anlatmalarını istedik. Ee, bu şekilde tamamladık. <gülüyor> Çok beğendiler. <gülüyor> <gülüyor> Eylül ayında Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi Uluslararası Bir Kongre Ev Sahipliği yapacak kongrenin Hı -hı. Teması, Hı -hı. yaratıcı drama Hı -hı. aracılığıyla sosyal bilinçlenme ve evet. halklar eğitimi. Haklar eğitimi evet. Kongre Hı -hı. hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Neler yapacaksınız? Kimler katılacak? Evet. Ee, şöyle söyleyebilirim. Ee, Uluslararası eğitim ve yaratıcı drama seminerleri ve kongresi. Ülkemizde özellikle yaratıcı drama ile ilgilenen herkes bir araya ve Yeni öğrenme ortamları oluşturmayı hedefliyor. Ee, yaratıcı dramanın eğitimde ve farklı isimlerde kullanımını arttırmak bunun üzerine tartıştırmak bu alanlarda yaşanan sorunları belirlemek ve bu türde yıştırma temel yapılan çalışmaları dan haberdar olabilmek için bu kongrenin 17'sini düzenliyoruz İstanbul ilk defa düzenleniyor Bu anlamda daha önce farklı illerde özellikle Ankara Merkezimiz Ankara derneği için Ankara'da çokça yapıldı kongremizin tarihleri 15 Eylül'de ve Kaa Üniversitesi cibar yerleşkesinde yapılacak. Ee, ve biraz önce bahsettiğimiz bahsettiğim gibi yaratıcılım aracını, sosyal bilimlerini ve hakları eğitimi ee, bizim ıı, özellikle konu olarak belirlediğimiz e, bu konumuz var. Ama bunun altında bir takım başlıklar da belirledik: ee, örgün ve yaygın eğitimde yaratıcılıma oyun ve sanat, sosyal bilinçlenme ve hakları eğitimi, yitbaarlık eğitimi, değerler eğitimi, dezavantajlı gruplar ve e, sosyal duyarlılık uygulamaları. Forum tiyatro, izleyenlerin tiyatrosu, alternatif eğitim yaklaşımları ve oyun. Ee, bir de eleştiren pedagoji ve yaratıma alfesek ilişkiyi sorgulayan alt başlıklar da bilirledik. Ee, bu anlamda kongre kapsamında sözlü bildiriler, poster sunumları gerçekleşecek, e, çalıştaylarımız olacak, e, yuvarlak masa toplantılarımız olacak. E, Tabi uluslararası olmasından dolayı da pek çok konu ağırlayacağız. Gerek izleri sunarak, gerek çalıştayla, gerek dinleyici olarak katılan bir çok uluslararası konuğumuz var e, Afrika'dan geliyor özellikle farklı Afrika'dan da nerelerden geliyor inanamazsınız e, Fizir sahillerinden geliyor Sierra Leona'dan geliyor Batı Afrika'dan geliyor Senegal'den geliyor konutlarımız onun dışında Avrupa'dan özellikle Finlandiya Norveç, Almanya İngiltere gibi ülkelerden gelen e, uzmanlarımız var Amerika'dan gelen uzmanlarımız var katılımcılarımız da var böyle bir kongre düzenliyoruz e, bu da tabi sadece e, Türkiye bağlamında değil, dünya bağlamında birçok konuyu tartışacağız. E, doğal olarak çok ilginç uygulamaları da dinlemiş olacağız. Örneğin onları tiyatro yapıtlarında, göçmenlerin kültürlerinden tükümde. Ben konu başlıklarından da size örnekler vermek istedim. Bir e, yani Batı Afrika'da kültürel tanımlamada drama ve sanatın etkisi üzerine oturumlarımız var. E, onun dışında tu, tu, e, kimlik arayış üzerine Yine aynı şekilde hem bilgilendirme hem e, atölye yapılacak. Elizhanenin tiyatrosu ve insan hakları üzerinde Brezilya yerli haklar örneğini vereceğiz. Konuklarımız verecek bunu söylerken. Kadın hakları konusunda forum tiyatro hakkında bilgi verecek. Dövetsir yöntemiyle demokrasinin değerlerini kazandırma üzerine verilecek. Bunun için çok farklı e, alanlardan, hapishanelerdeki çalışmalardan e, ya da çalışmalardan da haberdarlıdır. Tamam, bunlar neticede bir yaratıcı ilişkilendirerek sunulacak. Bu tür uygulamaları zaten bu e, kongreye getirdik. herkesi bekleriz. Belki web sitesinde verebiliriz. Kongrenin hmm. e, kodlayarak dediğim www.dramakongres.org. E, Diğer bu Kırşehir adana, Mardin adana. E, Ceyhan Ordu'yu'da Giresun edine, Edirne Samsun Samsun.org <gülüyor> Açıklayıcı olduğunu bilemedim ama evet, evet, evet, evet. İngilizce Kongres Evet <gülüyor> Bunun dışında Tabi Kardeşler Derneği İstanbul Şubesinin web sitesinden de <gülüyor> www.istanmudrama.org tr'den de bilgi alınabilir hakkında e, Kayıtları hala devam ediyor Şöyle söyleyebilirim Çalıştaylar için İngilizce katılımın önceden yapması gerekiyor ama kongre'nin iznilerinin ve poster sunumlarının ücretiyle yüzeyebiliyor katılımcılarımız. Kadir Envars'ın bu anlamda için çok büyük bir desteği var. Kongre'yi piste herkese bekleriz iznilerden. <gülüyor> <gülüyor> evet. Programımızı burada sonlandırmak zorundayız. Hı hı. İnşallah hı hı. başka bir programda tekrar daha güzel çalışmalarla hani devamını getirerek konuşabiliriz. Çok teşekkürler. Bize verdiği bilgiler için Meltem Ceylan'a çok teşekkür ediyoruz. Hı -hı. Teknik Masa'da bize yardımcı olan Eliye'ye teşekkür ediyor ve programımızı burada sonlandırıyoruz. Yeni programlarla haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Son bir şey söyleyebilir muyum Gizem evet, eğer fırsat varsa bize çıkanır? E, belki hani e, çıkan bir takım yayınlar var bunlarla ilgili onu bence. Sadece bahsedebilirim çocuk haklarıyla bağlamında, yani sizin program bağlamında özellikle söylemek istedim. Ee, kelime yayınlarının şöyle Tan Kutu, Robertson yazarlığını yaptığı yeni bir eseri var. Çocuk Hakları öykülerinden oluşuyor. Balıkları İdini Deniz isimli. Ee, çok güzel hisler. Aynı zamanda çocukluk tarafından Kasım ayında düzenlenecek ee, Birinci Çocuk Hakları Kongresi kapsamında da çok güzel bir yayın çıkacak yazarları, şairleri bir araya getiren çocuk hastalarıyla ilgili bir kitap çıkacak. Öykü, şiir ve deneme galında olacak bu kitapta. Üç farklı kitap. Bunları söylemeden kapatmayayım istedim ben de. <gülüyor> ya, e, kitabın adını, ismini bir kere daha söyler misiniz? Kelime yayınlarının e, Balıklara Yüzmeyi Öğreten Deniz. Tamam, teşekkür ederiz. E, Şule Sankı Joberg tarafından yazılmış kitap. Çok keyifli. E, bu anlamda bir ilki başlattığını düşünüyorum. Onu da iletmek isterim. <Gülüyor> teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.